bir bayan eşinin davet edildiği içkili bir ortama gitmek istemezse eşine itaatsizlik etmiş olur mu? Olmaz. Çünkü dinde, İslam'da e, <gülüyor> Allah'a ve peygambere veya e, ülül emre hani Allah ve peygambere de itaat edeceğiz de ülül emre de itaat var Kur'an-ı Kerim'de. Ya yülezi ne ve atıyor ve ülül emrümün kim? Emmümüller. Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin, sizden olan Müslüman olan yöneticilerinize, emir sahiplerinize itaat edin diyor. Bir şartı var. Bize emreden, bize şunu yap diyen kişinin yaptığı şey dinde yasak, dinde günah olmaması lazım. Hmm. Diyelim ki mesela bir kadına eşi, beyi. Efendim başını açacaksın, onu dinlemez. Namaz kılmayacaksın, dinlemez. Git şu komşunun kafasına zarar ver gel, dinlemez. Tamam mı? Evet. Yani Allah'a isyan olan, dinen yapılması, söylenmesi, e, günah olan bir şeyi yapmak Müslümana asla uygun değildir. Bunun bir istisnası var. Nedir istisnası? Mesela işte ölmeyecek kadar iyi adam yiyecek bir şey bulmadıysa ölmeyecek kadar haram bir şey yiyebilir mesela. Efendim iki insanı barıştırmak, Kareli Koca'yı barıştırmak için yuvanın yıkılmasını önlemek için mesela birisi hilafi hakikat beyanda bulunabilir. Söylemediği halde söyledi denilebilir. Ama bunun dışındaki konularda olmaz. Mesela bu sorduğunuz soruda hani içki içmek yasaktır. İçki evet. mekanlarda bulunmak, içki meclislerinde bulunmak da yasaktır. Dolayısıyla yasak olan bir araya gitmeyince kocasına bir kadın itaatsizlik etmiş sayılmaz.